Holafira atalarımızdan Orhan Bey'imizin hatunudur. Müslüman olduktan sonra Nilüfer adını alacaktır. Süleyman Çobanoğlu'nun Tekfur'un Kızı şiirinde de geçen Holafiramız aslında Nilüfer annemizdir. Şiirde diyor ya. Ben seni alamam ah Holafira. Azığın tam takır Binitim nalsız, bir belde geçerim kalacağım yok. Dostlarım bir vefa, düşmanım yalsız. Ben seni alamam ah holafira, Baban kafirine kılıç üşürsem, Hem de gece bassam iti uykulu, Şöyle ya Allah'la bohçanı dürsem, Diyen Orhan Bey'imiz, Nihayetinde holofirasına kavuşmuştur. İlla ki herkesin içinde bir holofirası vardır. Alamadı, kavuşamadı, bir türlü ulaşamadı. Kiminin düşünde, kiminin yüreğinde. Bitmek bilmez bu sevdalar. Sevdasını yüreğinde taşıyan herkes... Kızgın demirin dövüldüğü ateşteki koru yüreğinde taşırlar. Kimisi sevdiğini söyleyemez, kimisi anlatamaz, kimisi de kavuşamaz. Gelin bu hikayemizden hisse yap olalım. 1299 yılı Nisan ayının son günleri. Kayı aşiretinin Söğüt ve civarında günden güne güçlenmesi karşısında, şimdiye kadar birbirleriyle devamlı kavga halinde olan Rum tekfurları, Türklere karşı artık ittifak yapma yollarını aramaya başladılar. İlk olarak, Bilecik tekfuru Yarhisar tekfurunun güzelliği dillere destan olan kızı Holafira ile evlenerek akraba olacak ve ve bu suretle sağlam bir ittifak yapacaklardı. Bilecik tekfuru bu düğüne Osman Gazi ve arkadaşlarını da davet etmek istiyordu. Eğer gelirlerse düğünün en hareketli bir anında üstlerine çullanıp esir edebilirlerdi. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacaklardı. Bugünlerde Rum olduğu halde Osman Gazi'nin dostu olan ve Rum tekfurları arasında olan bitenleri Türklere haber veren Harmankaya tekfuru Mihal Bey Bilecik'te bulunuyordu. Ve tekfurların bu hain planlarını hemen Osman Gazi'ye haber verdi. O da aşiretin ileri gelen yaşlılarıyla istişare ettikten sonra bir plan yaptı ve bu düğün davetini kabul ettiklerini Bilecik tekfuruna bir mektupla bildirdi. Yaylığa teveccüh olunmuştur. Ancak ailelerimiz ve çocuklarımızla kıymetli eşyalarımızı koyacak bir yer bulmak iktiza eder. Düğünün devamı müddetince ailelerimiz Bilecik Hisarı'nda istirahat eylerler ve eşyalarımız da muhafaza edilirse ziyade mahsuz oluruz. Ama havalar sıcaktır. Bu makule düğün kalede olmak münasip değildir. Gönül açıcı bir mesirede tertip edilmiş olsaydı daha iyi olurdu. Osman Gazi'nin bu mektubu ile hediyelerini alan Bilecik tekfuru sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Bu Türkler ne kadar akılsız şeylerdi. Kuzuları kurda emanet ediyorlardı. Bir taşla üç kuş birden vuruyordu. Kendisi 60 yaşında olmasına rağmen bebek gibi güzel bir kızla evleniyordu. Başta Osman Gazi olmak üzere en tanınmış Türk bahadırlarını ortadan kaldırıyordu. Kendisine emanet bırakılan servetlere sahip oluyordu. Osman Gazi'nin mektubuna derhal cevap yazdı ve bütün isteklerini kabul ettiğini, düğünün de Bileciğe iki saat mesafedeki Çakırpınar'da yapılacağını bildirdi. Osman Gazi de planlarını yaptı. En dilaver silah arkadaşları, kadın kılığına girerek kayı aşiretinin aileleriymiş gibi eşyalarla birlikte kaleye gireceklerdi. Ayrıca hazine sandıklarına da birer bahadır gizlenecek, işaret verilir verilmez buradan fırlayıp savaşa gireceklerdi. 1299 yılı Mayısının ilk günleri. Çakırpınar binlerce davetli doldurmuştu. Büyük meydanlardaki çadırlara kurulan sofralar pek gösterişliydi. Meydanın baş tarafında gelin çadırı kurulmuş, holofira gayet süslü elbiseler içinde düğünü seyrediyordu. Fakat son derece üzgündü. Ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Öyle ya, dedesi yaşında birisiyle evlendiriliyordu. Onun da aklı, düğüne davet edilen Osman Gazi ve arkadaşlarındaydı. Onları çok merak ediyordu. Kahramanlıkları dillere destan olmuştu. Hele onun genç oğlu Orhan Bey hayallerini süslüyordu. Osman Gazi ve oğluna duyduğu hayranlık büyük bir sevgiye dönüşmüştü. Ah, ne olurdu Müslüman olsaydı da İhtiyar bir Rum tekfuru ile değil de genç bir Türk bahadırıyla evlenseydi. Bir anda aklından bunları geçirdi. Öğleye doğru yemek başladı. Fakat Osman Gazi ve arkadaşları hala ortada yoktu. Bilecik tekfuru arkadaşı Mihal Bey'e sordu. Ne dersin Asilzadem? Osman Bey bize bir oyun etmeye kalkmasın. Osman Gazi'nin vefakar dostu Mihal Bey vaziyeti idare ediyordu. Merak etmeyin, mutlaka gelecektir. Nihayet Osman Gazi yanında birkaç kişiyle çıka geldi. Bilecik tekfuru o kadar memnun oldu ki, az kalsın Peder'inin boynuna sarılacaktı. İşte bütün plan işlemeye başlamıştı. Akşama doğru Osman Gazi ve arkadaşları ani bir hücumla esir edilecek, böylece bu büyük tehlike ortadan kalkacaktı. Sabah erken saatlerde de Rum süvarileri Kayı aşireti topraklarına saldıracak ve Türkleri bu topraklardan atacaklardı. Osman Gazi'ye sahte bir itibar ve hürmet gösteriyorlardı. Siz olmasaydınız herkesin neşesi kaçacaktı. Huzurunuzla şeref verdiniz, sözleri tekrarlanıyordu. Bilecik Tekuru şarabı fazla kaçırmıştı. Mütemadiyen konuşuyordu. Bilecik'in en mutena evleri ailelerinize tahsis edildi. Rahat bir gece geçireceklerine hiç şüpheniz olmasın. Osman Gazi de nezaketi elden bırakmıyordu. Aşiretimizin komşu beylere itimadı Berkemaldır. Yalnız ailelerimizi, evlatlarımızı değil, bütün servetimizi de Bilecik Hisarı'na emanet ettik. Bu sırada Türk bahadırlarından biri gelerek Osman Gazi'ye şu haberi getirdi. Beyim, atlardan ikisi birden hastalandı. Bir baksanız. Osman Gazi ile arkadaşları, ''Eyvah!'' diyerek yerlerinden fırladılar ve göz açıp kapayıncaya kadar atlarına binerek hızla oradan uzaklaştılar. Hayvanlarının bulunduğu karşıki yamaca doğru at koşturuyorlardı. Bütün davetliler şaşırdılar. Fakat biraz sonra geri geleceklerini tahmin ediyorlardı. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen gelen giden yoktu. Neden sonra durum anlaşıldı, Osman Gazi'ye gelen haber bir şifreydi. Bilecik Kalesi'ne giren kadın kıyafetindeki Türk bahadırları hemen üzerlerindeki elbiseleri atarak kılıçlarını çektiler ve sarhoş vaziyetteki kale muhafızlarını kısa zamanda bertaraf ettiler. Hazine sandıkları içinde saklanan diğer askerler de hemen buralardan çıkarak kale kapısını tuttular. Böylece düğün dolayısıyla zaten boşalmış olan kaleyi rahatça teslim aldılar. Bu arada Osman Gazi ve arkadaşları da bileciğe yetişmişlerdi. Kaleye muhafızları yerleştiren Osman Gazi, derhal düğün alanına geri döndü. Yanındaki askerleriyle birlikte gelmişti. Tekfurlar durumu anlamaya başlamışlardı ki, elli kadar Türk bahadırı, sayıları binden fazla olan Rum askerlerine aniden saldırdı. Böyle bir şeyi akıllarının ucundan bile geçirmeyen Rumlar, Fazlaca içtikleri için yerlerinden kıpırdayacak durumda değildiler. Bir saat içinde yarıdan fazlası kılıçtan geçirildi, geri kalanlar esir edildi. Esirler arasında Bilecik ve Yarhisar tekfurları da vardı. Konur Alp, Yarhisar tekfurunu sakalından yakalamış, ''Beyim müsaade et, şu keferenin kellesini koparayım.'' diyordu. Fakat Osman Gazi, biz buraya düğüne geldik beyim. Henüz düğün bitmedi. Şaşkın bakışlar arasında olan biteni anlamaya çalışan güzel Holofira, Türk bahadırlarının Rum askerlerini tepeleyip Bilecik tekfurunun esir edilmesine çok sevindi. Çok şükür istemediği bu evlilikten kurtulmuştu. Holofira'ya Nilüfer adı verildi ve Orhan Bey ile nikahlandı. Bileceğin fethi, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu kabul edilir. Bu tarihten sonra bir müddet burası başkent olarak kullanıldı. Daha sonra İznik, sonra da Bursa fethedilince orası başkent oldu. Nilüfer Hatun'a gelince, son derece dindar bir Müslüman olan bu hanım, İznik ve Bursa'da birçok cami ve hayır eserleri yaptırdı.